Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitap ehliyle içlerinden zulmedenler dışında en güzel biçimde tartışın ve deyin ki Biz bize indirilene de size indirilene de inandık Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir Ve biz kendimizi ona teslim etmişizdir İşte böylece biz sana bir kitap indirdik Bu yüzden kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanmaktadırlar. Bunlardan da ona inanacak olanlar vardır. Çünkü bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar etmez. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuş ya da onu elinle yazmış değildin. Öyle olsaydı batılı oyanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık ayetlerden oluşmaktadır. Bu yüzden bizim ayetlerimizi zalim olanlardan başkası bilerek inkar etmez. Onlar, ona da Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi demektedirler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bana gelince, ben sadece apaçık bir uyarıcıyım kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Kuşkusuz bunda, inanan bir toplum için bir rahmet ve bir öğüt vardır. Peki ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inananlara ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar, kaybedecek olanlardır. Onlar senden, Azabı Çabucak Getirmeni istiyorlar Eğer Önceden Belirlenmiş Olan Bir Süre Olmasaydı Elbette Ki Azab Onlara Hemen Gelirdi Ama Yine De O Farkına Varmadıkları Bir Sırada Başlarına Ansızın Gelecektir Onlar Senden Azabı Çabucak Getirmeni istiyorlar Oysa Hiç Kuşkusuz Cehennem O İnkarcıları Çepeçevre Kuşatmıştır İşte o gün azap onları hem üstlerinden hem de ayaklarının altından saracak ve o zaman Allah onlara yapmış olduklarınızın karşılığını tadın diyecektir. Ey inanan kullarım! Benim yeryüzüm gerçekten geniştir. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.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 Çünkü O, çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı hizmete sunan kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da döndürülüyorlar? Allah, kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara gökten suyu indiren ve onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat veren kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. De ki, öyleyse övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu aklını kullanmazlar. Bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Onlar gemiye bindiklerinde dini yalnız ona haskılarak Allah'a yalvarırlar. Onları karaya çıkarıp kurtardığındaysa hemen Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler ve bir süre daha zevk içinde yaşasınlar. Ama yakında öğrenecekler. Onlar çevrelerinde insanlar sürekli saldırılara uğrarlarken bizim yurtları olan Mekke'yi kutsal ve güvenli kıldığımızı görmüyorlar mı? Onlar hala batıla mı inanacaklar ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü edecekler? Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde inkar edenlere yer mi yok? bizim uğrumuzda savaşanlara gelince, Andolsun ki biz onları kesinlikle yollarımıza ulaştıracağız. Çünkü Allah iyilik yapanlarla birliktedir. Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradı. Ama onlar bu yenilgilerinin ardından birkaç yıl içinde yenecekler. Önce de sonra da buyruk Allah'ındır. Ve işte o gün Allah'ın yardımından dolayı inananlar sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. Çünkü o çok güçlü, çok merhametli olandır. Bu zafer Allah'ın verdiği sözden dolayıdır. Allah verdiği sözden caymaz. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü bilirler. Ahirettense bütünüyle habersizdirler. Onlar kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmüyorlar mı? Bununla birlikte insanlardan çoğu yine de Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Onlar kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı işlemişler ve yeryüzünü onlardan daha çok imar etmişlerdi. Elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemişti. Ancak onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Sonra kötülük işleyenlerin sonu, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onları alay konusu etmeleri yüzünden çok daha kötü olmuştu. Allah yaratmayı başlatır, sonra da onu sürdürür. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün suçlular susacaklardır. Allah'a ortak koştukları putlarından kendilerine şefaat edenler bulunmayacaktır. Hatta onlar bu ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün, inanan ve inanmayan birbirinden ayrılacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlar, onlar cennet bahçesinde neşe içindedirler. Ama inkar edenler, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar, onlar da azapla yüz yüze bırakılacak olanlardır. Siz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, Allah'ı tesbih edin. Övgü göklerde ve yerde O'nundur. Gündüzün sonunda ve öğleye ulaştığınızda da O'nu tesbih edin. O ölü olandan diriyi, diri olandan da ölüyü çıkarır. Ölmüş olan toprağa da hayat verir. İşte siz de kabirlerden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması O'nun ayetlerindendir. Sonra da siz her tarafa yayılmakta olan insanlar olu verdiniz. Yine onun ayetlerinden biri kendilerinde huzur bulmanız için kendi türünüzden size eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat var etmesidir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Geceliğin ve gündüzün uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Size korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat vermesi onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Göğün ve yerin onun buyruğuyla durması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir tek çağrıyla çağırdığı zaman hemen yerden çıkarılacaksınız. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsi ona boyun emektedir. Yaratmayı başlatan, Sonra onu sürdüren O'dur. Bu O'na göre kolaydır. Göklerde ve yerde yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır. Allah size kendinizden şöyle bir örnek veriyor. Sizin köleleriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda kendileriyle eşit haklara sahip olacağınız ortaklarınız var mıdır? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan çekiniyor musunuz? İşte biz, ayetleri aklını kullanacak bir toplum için böyle ayrıntılı olarak açıklamaktayız. Fakat zulmedenler, bilgisizce kendi tutkularına uymaktadırlar. Öyleyse Allah'ın saptırdıklarını kim doğru yola ulaştırabilir? Onlar için yardımcılar da yoktur. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları kendisine göre yarattığı temiz fıtrata çevir. Çünkü Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun. Namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın. Onlar inançlarındaki birliği bozdular ve böylece gruplara ayrıldılar. Ki her grup kendi elinde olandan dolayı sevinmektedir. İnsanların başları dara düştüğünde Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara katından bir nimet ve bolluk tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşmaktadırlar. Kendilerine vermiş olduğumuz nimetlere karşı körlük etsinler bakalım. Haydi geçici bir süre yararlanın. Yakında anlayacaksınız. Yoksa biz onlara Allah'a ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirdik? Biz insanlara bir nimet ve bolluk tattırdığımızda onunla sevinirler. Kendi elleriyle yapıp öne sürdükleri yüzünden başlarına bir kötülük gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar. Onlar Allah'ın rızkı dilediğine genişlettiğini, dilediğine de darattığını görmüyorlar mı? Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Sen akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. İnsanların mallarında artış sağlamak üzere faiz olarak verdiklerinize gelince, bilin ki onlar Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere zekat olarak verdiklerinize gelince, işte onu verenler, mallarını katlayarak arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra sizi öldüren, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Peki ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır, ve yücedir. Karada ve denizdeki bozulma, insanların elleriyle yapmış olduklarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Belki dönerler diye Allah, onlara yaptıklarının bir bölümünün acı sonuçlarını tattıracaktır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve daha öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görün. Onların çoğu Allah'a ortak koşarlardı. Öyleyse sen, Allah katından dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü gerçek çevir. O gün insanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. Kim inkar etmişse inkarının sorumluluğunu yüklenecektir. Kim de iyi iş yapmışsa bunlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Çünkü Allah, inananları ve iyi işler yapanları kendi lütfundan ödüllendirecektir. Kuşkusuz O, İnkarcıları sevmez. Size rahmetinden tattırması, buyruğuyla gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık isteyip kazanmanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun ayetlerindendir. Andolsun ki biz senden önce de nice elçileri kavimlerine göndermiştik. Onlar onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Sonra da biz Suçlulardan öcü almıştık. Çünkü inananlara yardım etmek üzerimize bir borçtu. Allah rüzgarları göndermek suretiyle bulutları harekete geçiren, onları gökte dilediği gibi yayan ve yoğunlaştırandır. Böylece sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediklerinin üzerine yağdırınca hemen sevinirler. Oysa onlar yağmurun kendilerine indirilmesinden önce umutsuz vaziyetteydiler. Öyleyse sen Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. O ölmüş olan toprağa nasıl hayat vermekte? İşte o, ölüleri de elbette böyle diriltecektir. O her şeye gücü yetendir. Andolsun ki biz ekinlerini kavuran bir rüzgar göndersek de onun sarardığını görseler, Hemen ardından nankörlük etmeye başlarlar. Kuşkusuz sen, ölülere duyuramazsın. Arkasını dönüp giden sahırlara da çağrıyı işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından alıkoyup doğru yola ulaştıramazsın. Sen ancak ayetlerimize inanan ve kendilerini Allah'a teslim eden kimselere duyurabilirsin. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından güç veren, sonra da gücün ardından yine güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. Çünkü o çok iyi bilen, çok güçlü olandır. Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına dair yemin edeceklerdir. İşte onlar böyle aldanıyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle diyecekler, And olsun ki siz Allah'ın kitabına göre yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Ama siz dünyadayken onu tanımıyordunuz. Artık zulmedenlere o gün özürleri yarar sağlamayacak ve onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örnek sunmuş bulunuyoruz. Eğer sen onlara bir mucize getirmiş olsan, inkar edenler, siz ancak asılsız boş şeyler uyduruyorsunuz diyeceklerdir. İşte Allah, bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın verdiği söz gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar, sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Bunlar, hikmet dolu kitabın, iyilik yapanlar için bir yol gösterme ve bir rahmet olarak indirilmiş olan ayetleridir. Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar, ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve kurtuluşa erecek olanlardır. İnsanlar için de öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence konusu yapmak için boş sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ayetlerimiz böyle birinin yanında okunduğunda, sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi, büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona can yakıcı bir azabı haber ver. inananlar ve iyi iş yapanlar için içlerinde sürekli olarak kalacakları nimet cennetleri vardır. Bu Allah'ın gerçek sözüdür. O çok güçlüdür, çok bilgi olandır. O gökleri görebildiğiniz direkler olmaksızın yarattı yere de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Biz gökten su indirdik ve onunla yeryüzünde her türden güzel bitkiler yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O halde siz onun dışındakilerin neler yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Ant olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye bilgelik verdik. Kim şükredecek olursa ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük edecek olursa bilsin ki Allah kendine yeterli olan çok övülendir. Bir zamanlar Lokman oğluna öğüt vererek, Ey yavrucuğum Allah'a ortak koşma, çünkü ortak koşmak çok büyük bir zulümdür demişti. Biz insana, annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice güçlüklere katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. Bu yüzden biz insana şunları bildirdik. Bana, annene ve babana şükret ve dönüşün bana olacağını unutma. Bununla birlikte annenle baban, hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Ancak yaşadıkları sürece kendilerine iyi davran. Sen bana yönelen kimselerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz bana olacaktır. Ben de o zaman yapmış olduklarınızı size bildireceğim. Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki, Ey yavrucuğum! Yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde ya da göklerde ya da yerin derinliklerinde gizlenmiş bulunsa bile, Allah yine de onu açığa çıkarır. Çünkü Allah en ince işleri bilen, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Ey yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği anlat, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar kuşkusuz yapılması gereken işlerdendir. İnsanları küçümseyip onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin içinde en çirkin olanı eşeklerin sesidir. Siz Allah'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi yararlanmanız için hizmetinize sunduğunu, açık ya da gizli olarak size bol nimetler verdiğini görmüyor musunuz? Durum böyleyken insanlar içinde hiçbir bilgisi, yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak, onun peşinden gideriz derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim kendini Allah'a, onu görür gibi teslim ederse, kuşkusuz o, en sağlam kulpa tutunmuş olur. Çünkü bütün işlerin sonu, Allah'a döner. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Sonra biz, yapmış olduklarını kendilerine bildireceğiz. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Biz onları kısa bir süre dünya nimetlerinden yararlandırırız. Ancak biz daha sonra onları çok ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan onlar mutlaka Allah diye karşılık vereceklerdir. Peki O halde övgü Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde olan da yerde bulunan da Allah'ındır. Gerçekten Allah kendine yeterli olan çok övülendir. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizden mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Sizin hepinizin yaratılması da, diriltilmesi de, ancak tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah gerçekten çok iyi işiten, çok iyi görendir. Sen Allah'ın geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, Her biri belli bir süreye kadar hareketlerini sürdürecek olan güneşi ve ayı da belli yasalara boyun eğdirdiğini görmüyor musun? Hiç kuşkusuz Allah, yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçektir. İnsanların O'nun dışında taptıkları ise uydurmadır. Kuşkusuz Allah çok yüce, çok büyüktür. Sen gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla yüzdüklerini görmüyor musun? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Kuşkusuz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için elbette ibretler vardır. Onlar dağlar gibi dalgalar kendilerini kuşattığında Allah'a içtenlikle dini yalnız O'na özgü kılarak dua ederler. Ancak Allah onları kurtarıp karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi çok hain, çok nankör olanlardan başkaları bilerek inkar etmezler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve babanın çocuğuna, çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı bir günden korkun. Hiç kuşkusuz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın ve şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. O yağmuru yağdırır, rahimlerde bulunanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmez. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Secde Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Bu kitabın, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğinde hiçbir kuşku yoktur. Yoksa onlar, ''Onu Muhammed kendisi uydurdu mu?'' diyorlar. Hayır. O, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, doğru yola ulaşmaları için uyarasın diye Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah ki, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratmış, sonra da arşa yerleşmiştir. Sizin ondan başka ne bir koruyucunuz, ne de bir şefaatçiniz vardır.'' hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız? O, gökten yere kadar bütün işleri düzenleyerek yönetir. Sonra da bütün bu işler, sizin hesabınıza göre bin yıl eden bir günde ona yükselir. İşte O, görülmeyeni de, görüleni de bilen, çok güçlü, çok merhametli olandır. O, yarattığı her şeyi güzel yapandır. O insanın yaratılmasına balçıktan başlamış, sonra onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan sürdürmüş, sonra ona biçim vermiş ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkar edenler, biz toprağa karışıp yok olduktan sonra, gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız demektedirler. Doğrusu onlar, Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarların, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Ey Rabbimiz! Biz gördük ve işittik. O halde bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım. Çünkü biz artık kesin olarak inanmış bulunuyoruz derlerken bir görebilsen. Biz dileseydik hiç kuşkusuz herkesi doğru yola ulaştırırdık. Ama tarafımdan şu söz kesinlik kazanmıştır. Ant olsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla hep birlikte dolduracağım. Madem ki bugüne kavuşmayı unuttunuz, öyleyse azabı tadın. Hiç kuşkusuz biz de sizi unuttuk. Yapmış olduklarınızdan dolayı sonsuzluk azabını tadın. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Rablerine korkuyla ve umutla ibadet ederlerken, yanları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden onlar için nelerin saklı tutulduğunu hiç kimse bilemez. Hiç inanan kimse, yoldan çıkmış kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İnananlara ve iyi işler yapanlara, onlara yapmış olduklarına karşılık varıp kalacakları cennet konakları vardır. Yoldan çıkmış olanlara gelince, Onların varacakları yer ateş olacaktır. Onlar cehennemden her çıkmak istediklerinde yeniden oraya çevrilecekler ve kendilerine yalanlamış olduğunuz azabı tadın denilecektir. Andolsun ki biz onlara o büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Belki dönerler. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildikten sonra bunlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Kuşkusuz biz, suçlulardan öc alırız. Andolsun ki biz, Musa'ya kitap vermiştik. Öyleyse onun sana da verildiğinden asla kuşku duyma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Biz sabrettikleri ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları sürece, sözümüz gereği onların içinden, doğru yola ulaştıracak olan önderler çıkarmıştık. Hiç kuşkusuz senin Rabbin, kıyamet günü onların ayrılığa düştükleri konularda, aralarında hükmünü verecektir. Bugün yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşakları yok etmiş olmamız, onları doğru yola sevk etmeyecek mi? Hiç kuşkusuz bunda ibretler vardır. Onlar hala kulak vermeyecekler mi? Onlar bizim suyu kupkuru hale gelmiş topraklara ulaştırdığımızı ve böylece onun sayesinde hem hayvanlarının hem de kendilerinin yemekte oldukları bitkileri yetiştirdiğimizi görmüyorlar mı? Hala düşünmeyecekler mi? Onlar eğer söyledikleriniz doğruysa bu son karar günü ne zamandır diye sormaktadırlar. De ki, o son karar günü gelince... İnkâr edenlere inanmaları bir yarar sağlamayacak ve kendilerine süre de verilmeyecektir. Şimdi sen onlardan uzak dur ve bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Ahzab suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber Allah'tan kork. İnkar edenlere ve ikiyüzlülere itaat etme. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Rabbinden sana vah yoluna navuy. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah'a güvenip dayan. Çünkü koruyucu olarak Allah yeter. Allah nasıl ki bir adamın içinde iki kalp yaratmamışsa, aynı şekilde zihar suretiyle boşamak istediğiniz eşlerinizi anneniz kılmamış, evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak yaratmamıştır. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz boş sözlerinizdir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola ulaştırır. Öyleyse evlat edindiğiniz çocukları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Ama babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu durumda onlar sizin dinde kardeşleriniz ve korumanız altındaki kimselerdir. Yanılarak yaptıklarınızda size bir günah yok ama kalplerinizin bilerek yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Peygamber inananlara kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de onların anneleridir. Allah'ın kitabına göre nesep hısımları birbirlerine diğer inananlardan ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza yapacağınız uygun bir iyilik bunun dışındadır. Çünkü bu kitapta yazılmış bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık. Senden, nuhtan Nuh'dan. İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, biz onlardan doğru olanların doğruluklarını sorgulamak için çok ağır bir söz almıştık. Allah inkar edenlere ise can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman üzerinize ordular gelmişti, Biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Ancak Allah sizin yaptıklarınızı görmekteydi. Hani onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah hakkında aklınızdan türlü türlü şeyler geçiriyordunuz. İşte orada inananlar çok şiddetli bir sarsıntıya uğratılmak suretiyle sınanmışlardı. Hani iki ikiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve elçisi bize boş vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Yine içlerinden bir kısmı, Ey Yesrib halkı! Burada düşmana karşı koyamayız, o halde evlerinize dönün derlerken, diğer bir kısmı da, evlerimiz korumasızdır diyerek, peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onların evleri korumasız değildi. Ama onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından içeri girilse ve kendilerinden fitne çıkarmaları istense, böyle bir şey yapar ve bu konuda pek de gecikmezlerdi. Oysa onlar daha önce, düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün sorumluluğu vardır. De ki, eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü o takdirde de ancak kısa bir süre yaşatılırsınız. De ki, Allah size bir kötülük istese, ona karşı sizi kim koruyabilir? Ya da size bir nimet tattırmak dilese, buna kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamazlar. Allah, içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine haydi bize katılın diyenleri elbette bilmektedir. Zaten onlar savaşa ve zora pek gelemezler. Sizden yardımlarını esirgerler. Kalplerine düşman korkusu geldiği zaman, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de mala düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. Onlar inanmış değillerdir. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Onlar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Oysa o birlikler geri gelecek olsalar, Onlar çöllerde göçebe Araplar arasında bulunmayı ve oradan sizinle ilgili haberleri sorup öğrenmeyi isterlerdi. Şayet onlar içinizde olsalardı bile pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır. İnananlar Düşman birliklerini gördüklerinde işte bu Allah ve elçisinin bize söz verdiğidir. Allah ve elçisi doğru söylemiştir demişlerdi. Bu ancak onların imanlarını ve bağlılıklarını artırmıştı. İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü, asla değiştirmediler. Allah bunu, doğru söyleyenleri doğruluklarıyla ödüllendirmek, iki ikiyüzlüleri dilerse cezalandırmak ya da tevbelerini kabul etmek için böyle yapmaktadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Allah, inkar edenleri amaçlarına ulaşmadan öfkeleriyle birlikte geri çevirmişti. Allah savaşta inananlara yetmişti. Gerçekten Allah çok güçlü, çok yüce olandır. Allah kitap ehlinden onlara yardım edenleri kalplerine korku salarak kalelerinden indirmişti. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Böylece Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına ve mallarına mirasçı yapmış ve henüz ayak basmadığınız toprakları size vaat etmişti. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. Ey Peygamber! Eşlerine de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, biliniz ki Allah içinizden iyi işler yapanlara, çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber eşleri! Sizden kim açık bir hayasızlık yapacak olursa, onun azabı ikiye katlanır. Bu Allah'a göre kolaydır.